Bismillahirrahmanirrahim. İddianuvarlı, salatı mi yemek Cuma, ve Zerul Beyim, alışverişi bırakın diyor. Şimdi kardeşimizin e, herhalde yemeği ile alakalı bir dükkanı var. Restoranımız yani, var. Dedi. var. Ben kardeşimize şunu tavsiye ederim, Cuma vaktinde, Cuma vaktinde ezan için Cuma için o e, restoranın kapatılması nedir yarım saat falan sürer. Yani siz e, söyleyin azami bir saati bulmaz, azami. Evet. Neticede şu andaki camilerimizde Cuma namazının hutbesi ve namazının da kaç dakika sürdüğü belli. Bir hutbe on dakika geçmez. İki rekat namazda beş dakikada biter. Ne olur efendim? On beş dakika. Gel git yaptığınız zaman siz yarım saat bulurunuz. bunu. Zörül Bey bu konuda çok ayeti, ayeti kerime ile ilgili çeşitli fetvalar var. Şimdi kardeşimiz diyor ki efendim üzerine farz olmayan kişiler. Belki söylemedi onu ama ben onu da ilave edeyim. Üzerine namazın farz olmadığı, cumanın farz olmadığı bir kişi. O işin başında durarak. Dedi bayan. Bayanlarımıza bırakıyoruz. Çünkü bayana farz değildir. Hı. Şimdi alemlerimiz derler ki efendim, vezerul beya. Yani alışverişi bırakın. Emri geneldir. Hı. Hüküm olarak geneldir. Alışverişi bırakın diyor. O anda akit yapılmaz. Genel ifade. Kadın olsun, erkek olsun, efendim mesela yolcuya da cuma namazı farz değildir. Veya işte çocuğa da farz değildir. Bunlar bu işi yaparsa efendim onlara da cuma farz değil. Hayır. Vezerul beya. Alışverişi bırakın diyor. Hiçbir istisna yapmıyor. Efendim üzerine cuma farz olmayan kişiler alışveriş yapabilir. Asla söylenmiyor. Onun için alimlerimizin çoğu geneli, cumhur diyelim ona, demişlerdir ki efendim cuma günü alışveriş yapmak terk etmek genel bir ilkedir. Hı. Genel bir ilkedir. Onun için kardeşimize tavsiyemiz bu da tabii Türkiye genelinde yani Müslümanların genel olarak hepsini şey yaptığımızda, hesaba kattığımızda o cumaya bir güzellik verecektir. İnsanlar şunu bilecek. Cuma anında yarım saat dükkan kapalıdır. Herkes ona göre tedbirini alsın. Yarım saatlik yapılan ticarette efendim ne kazanırsanız kazanın ama cenneti kazanamazsınız. Fakat evet. Allah Allah'ın emrine uyduğunuz için en büyük sevabı kazanmış oluyorsunuz. Bundan da daha güzeli daha büyüğü olamaz. Evet.